Eğer şeyim varsa Can'la benim bir ek sorumuz var Bu gıda fiyatlarının artışında Ciddi bir problem Olabilir mi? Evet şöyle deniliyor Bu haklık bir evet. ölçüde etkiledi Yani şey ayrışmış gözüküyor Türkiye'deki gıda fiyatlarıyla Uluslararası piyasalar Dünyadaki gıda fiyatları Ayrışmış mı gözüküyor Dolayısıyla bu Türkiye'ye özgü bir sorun O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 ve jeopolitik risklerden demiş. Yani Suriye ve evet. Irak'taki durumu da kastediyor olabilir. Enflasyon yani görmemiz. Görünümüze... Orada, orada tabii yani onu kastettiklerini sanmam. Çünkü son tahilde Irak'a işte Suriye'ye ihracat yapamadığınız zaman gıda ihracatı içeride arz fazlası oluşur. O da fiyatları aşağı çeker. Burada tabii daha çok sanıyorum şeye ima ediliyor bu Rusya ve Ukrayna arasındaki şey savaş demeyelim de ne diyelim ona çatışma aslında, aslında bir Birliği, Amerika biliyorsunuz ambak bu uygulamaya başladı Rusya'ya. Evet. O da onlara rest çekti. O zaman ben de sizden gıda validelerini almam dedi. E, eşim tabii nereden alacak? Gözler Türkiye'ye yöneldi. Şu sıralarda işte hangi şirket ne kadar ihracat yapacak o konuşuluyor. E Rusya tabi büyük bir pazar. E zaten içeride yeterince işte üretim olmadığı için, yeterli arz olmadığı için fiyatlar yükselişte. E bir de bir siz bunun üzerine Rusya'ya birdenbire ciddi miktarda gıda çeşitli gıda ürünlerinin ihraç edildiğini düşünün.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 Çünkü böyle de facto Fiili başkanlık falan Zor işler bunlar Onun için mutlaka başkanlık sistemini getirecek Başkanlık sistemini Getirmenin de yolu Bir tek şeyden geçiyor 330 referandum çoğunluğunu yakalayacak 330 küsur Sandalye milletvekili kazanacak Falan filan neyse O, o, o konuya girmeyelim şimdi Bunun için tabi Şeyi seçmenlerin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 Çok büyük bir tarihi talihsizlik, bu hilalden söz ettin, yani Mezopotamya, evet. yukarı ve aşağı Mezopotamya. Yani özellikle biliyoruz ki, yani bu Urfa'daki işte Göbekli Tepe vesaire birçok daha önceki arkeolojik araştırmalar gösterdi ki, şeyin doğduğu, medeniyetin doğduğu, tarıma geçişin gerçekleştiği topraklar bunlar,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 E, o, o zaman e, rahatlıkla gıda da ithal edebilirsiniz. Böyle pek çok ülke var e, gıda ithal eden. E, yani her gıda malı değil tabii. Yani şimdi Rusya'ya biz ne satacağız bilmiyorum ama e, büyük ölçüde herhalde işte sebze, balık falan bilmem ne şu bu tahıl satacağımızı sanmıyorum. Ama bu kuraklık tabii tahıl, temel tahıl fiyatlarını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 çok kısa, beklenme, inanılmayacak kadar kısa bir süre içinde daha binaları bile tamamlamadan terk edip yıkılıp gittiğini ve bunun temel, temel sebebinin de kuraklık olduğunu açığa çıkartmıştı bilimsel makalelerde. Dolayısıyla tehlike büyük yani. Ee, biliyorsun tabii bu, bu tip şeyler, e, trajediler şeyde de, başka yerlerde de insanlık tarihinde yaşandı. Mesela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 Üretimdeki gerilemenin e, tabii kaynaklar e, azalınca insanlar birbirlerinin boğazına sarılıyorlar. Evet. İç savaşların e, çıktığı ve e, bu nedenle Maya medeniyetinin yıkıldığı müthiş. Hala şey geçen gün gazetede okudum ha, yeni bir kent daha hatta iki evet. kent evet, keşfetmiştim. Evet evet ben Normalde de gördüm müthişte. onu çok. Yani müthiş bir şeymiş e, birkaç yüzyıl yaşamış sanıyorum 500-600 yıl o medeniyet çok büyük bir medeniyet e, bir medeniyet, evet. bir medeniyet belli ki daha yeni yeni keşfedilmeye çalışılıyor ama yok olup gitmiş. Ormanlar ee, kaplamış. Evet, Kuzey e, Kuzey e, Amerika'da e, da bir de Anasaziler için aynı şey söyleniyor. Anasazi diye bir medeniyet var. Müthiş gelişmiş bir medeniyet. O da kuraklıktan yok olup gitmiş.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 bu savaşların tabii, onunla da bağlantılı olduğu söyleniyor. Tabi İsrail'in e, yani iki nedenle o yurdun sınırını bırakmak istemiyor. Biz tabi şeyi bahane ediyor. Ben bu sınırı kontrol etmek zorundayım diyor. C bölgesi denen bölge. E, orada tamamen şeye askeri işgali var İsrail'in. E, ama ikinci neden de işte ben bu kaynakları kontrol etmek zorundayım. Evet, bu, bu iddiası, bu Golan Tepeleri de. E, onun öyle. için bırakmam Istemiyor. Mesela işte bu barış görüşmelerinde o çıkmaz noktalardan yani derin anlaşmazlık noktalarından biri. Bu Ürdün Vadisi'ni Filistin eğer işte olur da kurulacak anlaşma olursa kurulduğunda bağımsız Filistin devletine mi verecek verilecek? de mi kalacak? Şimdi İsrail'de kalacaksa zaten bunu Filistinler katiyen tabii kabul etmiyorlar. Orada dediğin gibi genel bir kaynak var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 kavramı geliştirdiler efendim hava sahasını kontrol edeceklermiş sınırlarını kontrol edeceklermiş yani bağımsız Filistin devletinden yanayız dedikleri bir bantustan evet, şeyde bantustan. Güney Afrika'da vardı ya anklavlar. Evet ondan bile kötü aslında Evet e, öyle bir bantustan size verelim öyle idare edin diyorlar e, tabi haklı olarak Filistinler de kabul etmiyor ordu da bunun sonu nasıl gelecek belli değil yani İsrail'in bu kafası değişmedikçe özellikle İsrail sağı müthiş milliyetçi korkunç bir yolda evet. yükselen hatta ırkçılık Araplara karşı e, bu böyle bir İsrail'in barış marış yapması söz konusu değil tabi orada Türkiye'de kuraklıkta bir şey de sıdır aşağı nehirler var biliyorsun tabi Dicle gibi Dicle ve Fırat işte evet Dicle ve Fırat kuraklıkla birlikte o anlaşma yuka çıkacak yani bir taraftan söz şeye deek Davut oğlu'nun tahta çık çıkmatörine yani bir taraftan hala değil bir şey iddiaları dün cünci Muhammed Hüsa ile konuşuyordunuz bu makalelerinden yola çıkarak işte Türkiye'nins gün liderliğinde evet. bir şey İslam şeyi Birliği, Evet Ortadoğuda e, yani birbirleri bence şeyler, e, çatışmalar daha da derinleşebilir. E, anlaşmazlıklar daha da artabilir bu kuraklık e, yüzünden. E, çok vahim tabii yani bu küresel ısınmanın zaten biliniyordu değil mi? Siz daha iyi takip ediyorsunuz. E, Türkiye e, en çok etkilenecek, olumsuz etkilenecek çölleşme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 Yeni bir şey tabii. Ee, o demek ki Rusya'da da bir kuraklık herhalde. Yani çok büyük. Ki, çok büyük. Evet. Bu ambargadan sonra da bazı bölgelerdeki gıda artışının yüzde bulduğu söyleniyor. Mesela Sakhalin evet, Adası'nda yüzde yani altmışmış artışı, evet, tavuk fiyatı. E, Rusya'nın çok kırılgan bir toplumsal yapısı var. Çünkü yoksulluk Özellikle düşük gelirlerde bütün o emekli işte ücretli oldukça yüksek. Şimdi bunlar da biraz önce işte söyledim yani bunların gıda fiyatlarının artışından bu kesimler çok şiddetle etkilenirler ve bu tip gelişmeler beklenebilir üstelik kurlar biliyorsunuz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 Tarihinde görülmüş 500 yıldan beri görülmüş en büyük e, kuraklık olduğu söyleniyor. Ve su evet, şiş, evet. şişe, şişe e, şeye bağlanmış durumda. Şişe suyuna bağlanmış durumda mesela şey. Ne? Derler, İçme suyu. İç musluktan suyu. akan su yok. Artık insanların evine musluktan su gelmiyor. şişeli su içiyorlar. Aa, aa, evet evet mi? o durumlara evet. geldi. Amerika California'da Kaliforniya'da. Evet. Kaliforniya'da. E, İstanbul'da da eli kullandığı durum. Evet, yani işte, 16'ye ya düşmüş.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 Kuzey Buz Denizi'nde petrol arama çalışmalarına birlikte giriyorlar. Bu da kuraklığı ve şeyi kat be kat arttıracak bir şey tabii. İroninin ne, büyüğü. Ne, ne var? Neden orada oradaki... e Petrol yani fosil yakıt çıkarılacak kü küresel epey, ısınma bitirecek şey, işi. <gülüyor> yani, yani o Kuzey Kutlu'da petrolü <gülüyor>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 programına falan vakit kalmadı galiba. İstersen iki satır. Evet evet ama söyleyeyim yani bunların mesela Davutoğlu ve şey Erdoğan gidecekler mi acaba bu küresel yani en büyük tehlike tehdit oluyor. Birleşmiş Milletler'e gidecekler mi da biliyorsun Türkiye e, ne kadar uzun yıllar Kyoto e, anlaşmasına imza atmamakta ayak sürüdü.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 Şey kükremişti Erdoğan Ne buyurmuştu bu faiz inecek demişti Evet Merkez Bankası indirmedi Aa, Aynı zamanda Babacan'ın hükümette e, Kalacağı hemen hemen kesinleşti gibi Çünkü o konuyla da ilgili işte Davutoğlu e, Aman Kal demiş o da demiş ki Ancak kalırım ama bana karışmayın Aa, Şimdi anlaşılan e, Bu pazarlığı Babacan'ın kazandığı görülüyor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 Yani geçmişte işte son iki yılda eğitimde neler yaptıklarına bakınca hele yok tasarısı bilmem ne işte dershaneler şu bu. Rum okullarının yani imam hatipleri çevirmesini. Allah Allah eğitim reformunda böyle yapılacaksa. <gülüyor> evet <gülüyor> peki çok teşekkürler bunu konuşmaya devam edeceğiz şüphesiz. <gülüyor> evet iyi yayınlar Görüşmek hocam. Görüşmek üzere Seyfettin Bey. Seyfettin Gürsel ile ekonomik gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41. Destek için Açık Radyo dinleyicisi Fatma Üstün daha düşer. Açık Radyo program